Hakkesiz veya cübbesiz e, namaz kıldırmanın herhangi bir sakıncası var mıdır demişler hocam? Şimdi vücudun hatlarını belli edecek giysilerden sakınmak lazım. Yani vücut hatlarını belli etmemeli giydiğimiz hı hı. elbiseler, dar elbiseler giymek e, genelde... Bir Müslümana yakışmaz İslami hükümlere de aykırıdır Erkek için de bu Erkek için acaba? de diyorum ee, Onun için namazda her halükarda cübbe giymek insanın daha tesettürünü daha iyi sağlaması açısından faydalıdır Ancak sarıkla ilgili cübbeyle ilgili bir hadis hatırlamıyorum Öyle bir hadis yok ama sarıkla ilgili hadis vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sarıkla kılınan namazın sarıksız kılınan namaza nispetle yetmiş derece daha fazla sevap kazanmaya vesile olacağını açıkça ifade buyurmuştur. İlla da bugünkü o şekilde o sultanların e, nedir o kavuklarına benzer büyüklükte o biraz a, albenisi olan sarıkları takmak şart değil. Normal aslında sarık takkenin etrafına e, bir beyaz e, temiz bezin sarılıp bir ucunun da e, aşağıya doğru sarkıtılması. Sünnete uy uygun olan odur. Ama bugün işte hazır o sarıklar var. Onlar da e, takıldığı takdirde sünnet yerine getirilir sarık sünneti. Ama dediğim gibi 70 kat daha fazla sevap kazanılmasına vesile olur cübbeyi de aslında ihmal etmemek lazım. Yani yalnız başımıza da kılarken e, illa da o imam efendilerin yaptırdıkları böyle yal, kenarları, yakaları, yaldızlı, süslü cübbeler demiyorum. Normal e, abah şeklinde de olabilir. Bu evet. yani önemli olan kişinin e, namazda e, etrafını muhafaza etmesi, vücut hatlarını belli etmesine engel olacak bir örtü olmasıdır. E, onun da giyilmesi namazda daha faydalı daha olur. olur. Evet.